Elhamdülillah Vessalatu vesselamu Ala rasulillah Kardeşlerim Bu dersimizin Konusu yine Geçen Haftalardan Sarkan bir ders Sabah namazına Vaktinde nasıl Kalkabiliriz Şeytanın kurmuş olduğu bir sürü tuzaklar var. Bu tuzaklar herkese göre ayrı. Şeytan gerçekten çok ilim sahibi. Allame birisi, Hazreti Adem babamızdan aleyhisselam önce yaratılmış birisi, meleklerin hocası olan birisi. Birisi. Elinde o kadar çok fitne fesat meselesi var ki akıllar hayaller buna ne yapamıyor ulaşamıyor. İşte şeytan bizim amellerimizi ifsad etmek için bizi Allah Azze ve Celle'ye ibadat taattan beri kılmak için herkese ayrı bir prosedür uyguluyor. Bunu bilmek lazım. Bunun yapmış olduğu fesat müdahalelerini bozmak lazım. Şimdi ne yaptık? Geçen haftaki dersimizde bir kul sabah namazına vaktinde nasıl kalkabilir? Neler yaparsa? Lütfen sabah namazını vaktinde kılar. Diye bazı neler getirdik? Kolaylıklar getirdik. Onlar neydi hatırlama babından eğer zikredecek olursak? Kişi yatsı namazını kıldıktan sonra erkenden yatarsa sabah namazına kalkması kolay olur dedik. Doğru mu? Doğru. İkincisi kişi <gülüyor> yatağa girmeden önce abdest alır yatak dualarını okursa bu dualar sebebiyle Allah Azze ve Celle'ye sığınır Allah Azze ve Celle'den zamanında vaktinde kalkma hususunda yardım talep ederse yine ne yapar? Bu kul vaktinde sabah namazına Kalkabilir dedik. Üçüncüsü, kişinin gerçekten önlem alırken niyetinin halis olması. Sabah namazına gerçek Allah rızası için kalkacağım demesi. Bu niyette olması dedik. Yani niyetini halis tutması dedik. Dördüncüsü, M'aleyküm selam, selam ve rahmetullah rahmet. ve berekatuhu. Uyanır uyanmaz Allah Azze ve Celle'yi zikredip Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden ve sıfatlarından teberrük ederek hemen kalkması dedik. Yardım edecek olan Allah. Allah Azze ve Celle'yi zikredecek, kaldırdı diye şükredecek ama anından kalkacak. Eh, Allah Azze ve Celle'yi zikretti, on dakika daha yatayım dedi. Şeytan bu sefer ne yapar? Alpaka kumaşlardan bir şeyler serer üzerine. Hele hele hava biraz da soğuksa büzülür kalır o adam yatağın içinde. Yine ne yapamaz? İstifade edemez yaptıklarından. Beşincisi, namaza kalkmak için eğer uykusu ağırsa yanındaki arkadaşlarından, eşinden, dostundan ısı makrabasından, talebe olan, beraberce yattıkları, aynı odada kaldıkları, kişilerden yardım isteyebilir. Benim uykum ağır. Tabi uykunun hafif olması, uykunun ağır olması kişinin elinde olan bir şey değil. yaradılışla alakalı olan bir şey. Bazı kimse vardır. Sivrisinek vızıldar, adam kalkıverir. Bazısı da ayağından tut, götür dışarıya sürükle, haber olmaz. İşte uykusu ağır olan kişi de ne yapacak yanındaki arkadaşlarına diyecek ki Allah rızası için beni kaldırın siz kalktığınızda bana da yardımcı olun ve tabi ne yapacak dua da edecek benim kıldığım namaz Allah celle Şanuhu, benden eksiltmeden size de yazsın diyecek bak o adam bedava sevabı elde etmek için kaldırıyor mu kaldırmıyor mu seni kaldıracaksın lan Mecbursun oğlum. Böyle söylersen kaldırmıyorum lan daradan. Kaldırmaz. Efendime söyleyeyim. Kaldırmayacağına dair de üstüne bir ne yapar? Bir şeyler de koyabilir iyice uyusun diye. Şey değil şeytanın yivası değil mi bu? Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarılmış. Bunu da ne yapmayalım? Aklımızdan çıkarmayalım. Evet kardeşler. Şimdi beş taneyi önceki. Haftada önceki dersimizde ne yaptık? Zikretmiştik, tafsil etmiştik dedik. Şimdi altıncısı da çok önemli. Sabah namazını cemaatle eda etmek için Allah Sübhanehu ve Taala'nın onu muvaffak kılması için daha yatarken dua etmeli. Allah ne buyuruyor Celle <gülüyor> Şanuhu? Bana dua edin, ben sizin duanıza ne yapayım cevap vereyim. Şimdi sen her türlü önlemi aldın, imkanı seferber ettin. Ama eğer bu imkanların, yapmış olduğun bu davranışların, hayırlı davranışların iyi netice vermesi hususunda Allah Azze ve Celle'ye yalvarmazsan, acziyetini bildirmezsen, yapmış olduğun işi ne yapmış olursun? eksit yapmış olursun. Her türlü önlemi alacaksın. Önlemle beraber Rabul Alemin olan Allah Azze ve Celle'den de yardım isteyeceksin ki o aldığın önlemlere ne yapsın? İşlerli kazandırsın. Çünkü aldığın önlemleri işe yarar hale getirecek olan Allah Subhanahu ve Teala'dır. Allah'tan bunu da ne yapacaksın? Dileyip isteyeceksin. Ondan sonra insan ne yaptı eşine dostuna söyledi beni de kaldırın diye ama herkes ne yapamayabilir bunu aniden aklına getiremeyebilir her gün her günde bunu söylemeyebilir öteki adam da sırf sadece seni düşünmüyor ki çünkü dünyanın bir sürü meşgalesi bir sürü gayresi var o zaman ne yapacaksın İkaz ve uyarı aletleri kullanacaksın. Bugün bir sürü ne var? Uyandırmak için ikaz aletleri var, uyarı aletleri var, telefon var efendim, çalar saat var. Akla gelen yahut da bizim bilmediğimiz bir sürü meseleler var. Yani ilim, bilim, teknik, fen uygulandığında seni vaktinde... Uyandırabilecek olan meseleleri sen bilebiliyorsan bunlarla da ne yapacaksın? Yardım isteyeceksin, yardım alacaksın. Ama şimdi adam çalar saati ne yaptı? Ayarladı. yani başına koydu. Cırırır çaldı. Ne yapıyor? Eliyle basıyor. E demek fayda yok. O zaman ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Atı ileri bir yere koyacaksın. Yani saattan rahatsız olacaksın. İleri bir yere koyacaksın. Çevrendeki kimseler de hele hele varsa, gecenin bir yarısında car zunduru çaldığında, başkaları rahatsız olmasın diye ne yapacaksın? Kendini kalkmaya mecbur hissedeceksin. Kalktığın zaman zaten uyanacaksın. Hani Allah'ı zikredecekti, abdest alacaktı, iki rekat namaz kılacaktı. Yani bunların hepsini husule getirdiğinde Allah'ın izniyle şeytanın bacağı kırılmış olacak. Evet. Saati yakın bir yere koymamak dedik. Bu da önemli olan bir durum. Eğer yakın bir yere koyarsan ne yaparsın? Saatin zilini kapatabilirsin. E o zaman saati kurmuştun, çıngırağını ayarlamıştın bir kıymeti kalmadı. Evet. Şimdi telefonlar ücretli de olmuş olsa çok az bir ücretle ne yapıyor? Seni istediğin saatte kaldırıyor. Yani elhamdülillah onlar belki bunlar sabah namazına kalksınlar diye bu niyetle bunu ne yapmadılar? Usule koymadılar getirmediler ama sen bunu ne yap sabah namazına kalkmak için uygula. Ve bunu da ne yaparsın bir ücret mukabilinde elde ettiğin için bu hizmeti buna harcadığın parayı da sadaka olarak kabul edersin. Öyle değil mi? Yani çünkü sen ne yapıyorsun hayırda yarışın diyor Allah. Hayırda yarışın diyor. E sen, en büyük hayır kişinin kendine yaptığıdır cennete gitmek için en büyük hayır kişinin kendi lehine yaptığıdır eğer buna da az bir para dahi ödemiş olsan çünkü bir hizmet alıyorsun telefon e, dairesinden artık neyse onun adı buraya harcadığın parayı da sadaka olarak ne yapabilirsin algılayabilirsin evet kardeşler bir başka çare Kişi uyandı Yanındaki kardeşini de Uyandırmak istiyor Bu kardeşin uykusu da <gülüyor> Pek hafif değil Onun da yüzüne Ne yapabilir insan Birazcık su Çileyebilir Ama kocaman Maşrapayla Boca edersen adamın suratına suyu, sopa yersin. <gülüyor> Adam efendim ne yapar? Kalkar, yumruk atar, tokat atar. Bilmem ne yapar? <gülüyor> Olmayan durumlar ortaya çıkar. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hususta da ne yapmış? Bizi bilgi sahibi yapmış. Nasıl yapacak? Yüzüne su çileyecek ve güzel söz söyleyecek. Evet. Kişi eşini uyandırır. Eğer eşi reddederse, yani uyanmaktan hemen e, kalkamazsa, uyanamazsa, yüzüne az bir suyla ne yapar? Su serper. Gece kalkan kadının övgüsünde ise gece kalktı kadın. Bu kadın övülmüş. Ama ister ki kocası da ne yapsın kalksın. Çünkü ben tatlı bir şey. Yiyeceğim vakit ne yapıyorum? Eşimle, karımla, çoluğumla, çocuğumla yemek istiyorum. Bu bana, bu benim zahir vücuduma menfaat veriyorsa, gece kalkmak, namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim okumak, Allah Azze ve Celle'yi zikretmek benim manevi vücuduma menfaat verecek. Neden benim eşim, karım, çoluğum, çocuğum, kızım, gelinim, damadım eğer çevremdeyse bundan menfaatlenmesin? Ya namazın baklava kadar, tulumba tatlısı kadar şey yok mu? Kadrı kıymeti yok mu aramızda? Öyle değil mi? Güzel, lezzetli bir şey olduğumuz olduğunda çoluğumuza, çocuğumuza, sevdiklerimizle beraber yemek istiyoruz. Onlar da menfaatlensin, bundan lezzet alsın diye. Halbuki en büyük lezzetlerden bir tanesi gerçek müminler için Tabi adam çok yorgun, işi ağır. Onları söylemiyoruz. Normal kalkabilecek olan kişiler için bizim sözümüz. Gece kalkıp herkes uyurken Rabbına münacatta bulunması. Allah Azze ve Celle'nin kapısını çalıp Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab deyip affı mağfiret istemesi, bağışlanma istemesi. Evet. Erkek karısını kaldırır. Kadın. Kocasını kaldırır. Bu şekilde su çileyerek de güzel davranarak artık o kişinin ahlakını siz biliyorsunuz. Küçücük şeyden parlıyorsa o zaman parlamayacağı bir şekilde davranırsınız. Bunu da ne yaparsınız? Kendiniz ayarlarsınız. Yani her türlü davranış herkes için geçerli değil. İnsanların nasıl simaları değişikse, vücutları değişikse, ahlaki yapıları da değişik. Ahlaken hangisi en uygun davranışsa ona ne yapacaksın? O davranışı seçeceksin, bulacaksın. Ona göre hareket edeceksin. Evet. Çok olur şu mesele. Adam ne yapar? Gider bir defa kaldırır, iki defa kaldırır, üçüncüde kaldırır. Adamın uykusu ağırdır. Sen ne yapıyorsun? durtuyorsun kalkıyorsun, su çili çiliyorsun ve ayağını gıdıklıyorsun. Sana ters tepki verebilir. Belki kötü söz söyleyebilir. O zaman da demeyecek, hadi lan! başının derdi varsa gör mecbur muyum ben buna demeyeceksin sen ısrarlı olacaksın ama öteki kişiye de diyeceksin kardeşim bak ben seni kaç defa kaldırdım ama sen kalkmadın şimdi insan uyku uyanık ve uyur bir halde başına gelen olayları hatırlamayabilir vallahi kaldırmadın diyor adam şimdi yemin de ediyor neden çünkü uyanmamış eğer sen kaldırdın kaldırdın da Yine adam uyanmadıysa O zaman ne yapmayacaksın? O adamı tekfir etmeyeceksin namaza kalkmadı diye O adamı Haram işledi olarak ne yapmayacaksın görmeyeceksin Uyansaydı kalkacaktı senin gibi Uyanamadı Uyku da bir mazeret olduğuna göre Onu Allah'la baş başa bırakacaksın Ama zamanımızda o adamı uyandırıp uyandırmadığını tescil etmek basit bir şey. Öyle değil mi? Kameralar var bilmem cep telefonları var alırsın bak kardeşim 3 defa geldin başına 5 defa geldin başına sen uyanmadın dersin ama bunu da söylerken milletiyeninde rezil eder, eder şekilde söylemezsin yalnız yalnıza söylersin o adamın gerçekten senin onu uyandırdığına ikna edersin o adamı Kendine biraz daha çeki düzen vermesine sebebiyet verirsin. Kakma diye arkadaşlığını bozmazsın. Çünkü bu uyku mazeret. Evet. Kişi tek başına da yatmamalıdır. Yani ya topluluk halinde yatacak yahut da bir evin çeşitli odalarında yatacak. Yani uyanan bir kimse ne yapabilmeli? Senin nerede yattığını, nerede uyuduğunu bilmeli. Ona göre seni kaldırmak istediğinde seni bulabilmeli. Bizim burası dört katlı, beş katlı bir bina. Yatakhaneler nerede? Diyelim ki en alt katta. Sen gitmişsin, kimsenin haberi yok. En üst katta kıvrılmış yatmışsın. Kardeşim ben senin bu Binada uyuduğunu biliyorum. Ama feneri elime alıp da geceleyin kör karanlıkta seni arayacak halim yok. O da o da kat kat. Yani bu şekilde birbirimizden haberdar olmalıyız ki senin kalkıp kalkmadığını ben ne yapabileyim? Anlayabileyim. Çünkü yatağın belli. Yatağında yoksan demek kalkmışsın. Ama orada bir şey varsa Yorganın altında demek sen kalkamadın. Seni benim kaldırmam ilk etapta vacip olur. Allah ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de? <gülüyor> İyilikte ve takvada yardımlaşın. Demek ki yardımlaşmak Allah Azze ve Celle'nin emri. Allah'ın Azze ve Celle'nin emri de ne yapar? Vücubiyet ifade eder. Evet. Bir başka <gülüyor> namaza, Sabah namazına vaktinde Kalkma hususunda çare <gülüyor> Uyanma anında Kişinin kararlı olması İlk etapta saat çaldı Arkadaşın uyan, uyandırdı Hissettin yani sen tamam uyandın artık yani Aklın başına geldi Anında kalkacaksın ya 10 dakika daha yatayım, 5 dakika daha yatayım dersen, şeytan ne yapar? Seni avlar. Uykunun üzerine uyku uykuyu getirir derler. Sen eğer 5 dakika daha yatayım, 10 dakika daha yatayım, daha bir saat var güneşin doğmasına dediğin an ayvayı yedin. Şeytan ne yaptı? Zokayı sana yutturdu. Hemen kalkacaksın, kararlı olacaksın. Eğer anında Seni uyandıran kişi geldiğinde Uyandırdığında anında kalkmaz Biraz daha yatarsan adam mecbur değil 10 dakika arayla 5 dakika arayla gelsin seni ne yapsın Devamlı şekilde uyandırsın Yani bu şekilde davranış da kardeşler arasında Münaferet doğurur Nefreti oluşturur Bir defa gelirim iki defa gelirim Kardeşim bu ne ya Öyle değil mi Bu ne ya der Adam üçüncüye gelmez. Ondan sonraki günlerde de gecelerde de gelmeyebilir yanına. O zaman ne yapmak lazım? Gözünü açtın, aklın başına geldi. Hemen ne yapacaksın? Kalkacaksın. Evet. Bazı <gülüyor> insanlar evet gerçekten saatlerini kurarlar. Önlem alırlar ama ne zaman? kendilerine göre bir hesap yaparlar 5 dakika tuvalet 2-3 dakika abdest yuvarlak 10 dakika 15 dakikada işte namazı kılsam sünnetiyle farzıyla tesbihatı yapsam vaktinde yetişirim der 20-25 dakika güneş doğmaya varken kurar. Kardeşler elhamdülillah namazın üzerine Farz olduğu kimseler, buluğa ermiş kimseler, buluğa ermiş olan kişiler, geceleyin rüya görebilirler mi? Cenabet olabilirler mi? Hani şeytan azdırdı deriz ya, şeytan azdırabilir mi bunları? Azdırabilir. Kardeşim evdesin sen, 5-6 kişi evde oturuyorsun. Herkes yarım saat varken ne yaptı? Saatını kurdu ayarladı. Üç kişinin arka arkaya husletmeye ihtiyacı olsa. Ne yaparsınız? İşte namaz gitti. Herkes sıra bekleyecek. Ahmet çıksın. Ahmetten sonra Mehmet. Mehmetten sonra Hasan. Ne yapmayacak? Saatlar ayarlanırken son vakte bırakılmayacak. Son vakte bıraktığında namazı kılamama durumu husule gelir mi? Gelebilir. Şeytanın işi gücü yok. Bizim işimiz gücümüz de yok. Ama şeytanın işi gücü hiç yok. Onun sadece işi gücü bizi aldatmak, bizi ayartmak. Onun için ne yapacaksın? Duruma göre ayarlayacaksın. Duruma göre ayarlayacaksın Akşamdan suyunu hazırlayacaksın Hani köyde herkesin neyi var Pınarı var bilmem neyi var Şusu var bu su var Şehirde icabında ne yapıyor Sular kesilebiliyor mu Sular kesilebiliyor Evde kaç kişi varsa O kadar kişinin Hüsnüne yetebilecek şekilde Akşamdan su hazırlayacaksın Geceleyin kalkmışsın ne olmuş? Araba devrilmiş Sular da yok Nereye gideceksin? Nereden, Kimden su isteyeceksin? Komşudan mı? Yoksa efendime söyleyeyim camiye Şadırvana mı gideceksin su doldurmaya? <gülüyor> Müslüman akıllıdır Akılsızdan Müslüman olmaz Deliden Müslüman olmaz Çünkü Allah Azze ve Celle Akıllılara ne yapmıştır? Teklif etmiştir dinini Akıllı Müslüman da ne yapacak? Önlem alacak, geniş düşünecek. Geniş düşünmedikten sonra E hocam ben yarım saate ayarladım. Kardeşim yarım saate ayarlamıştın ama Çeşmeler kesilmiş evinde. Stokta hiç su yok. Neyle abdest alacaksın? E teyemmüm ederim. Evet Allah mübarek etsin. Ediyorsa, ederse. Evet. Durumumuz Neyi icabet ediyorsa neyle alakalıysa herkes kendi durumunu ne yapar? Ona göre bir, bilir, ona göre ayarlama yapar, yapmalıdır. <gülüyor> bir başka kolaylık sabah namazına kalkma hususunda eğer toplu halde uyuyorsak, toplu halde yatıyorsak ilk önce Kalkan kişi ne yapar? Işığı yakar. Işığı yakınca insanlar rahatsız olurlar. Ve levki geceleyin uyur olmuş olsun. Öyle değil mi? Herkes ışıktan rahatsız olur. Işığın yakılması kardeş, sair kardeşlerin güzel bir şekilde kolayca kaldırılmasına, uyanmalarına ne yapar? Fayda sağlar, kolaylık sağlar. Ama kalkmayacak olan adama... Işık değil kaşık da yakmış olsan o adam ne yapmaz kalkmaz Youtube'da şöyle bir video gördüm Araplar etmişler, çekmişler videoyu Baba evladına 2-3 tane çocuğuna ne yapıyor Hadi diyor cemaat kalkın diyor Hiç kimse dinlemiyor. Hepsi 15-16 yaşında çocuk Cemaat diyor kalkın namaz vakti geçiyor gene yok Hemen ne yapıyor? Ne aleti o? Elektrik. Elektrik veren aleti almış tutunca hepsi soluksuz kalkıyor. Soluksuz kalkıyor. Kardeşler bileceğiz yani. Herkes hangi dilden anlıyor? Kimi adam vardır? Hadi yavrum, hadi çocuğum, hadi oğlum der. Kalkar. Kimisi de ne yaparsın? Kolundan tutar çekersin. Kimisine de alet kullanırsın. Allah Azze ve Celle ne yapmış bak. O aletleri de yaratmış. Onlar da Allah yaratıyor. Bakma başkaları efendime söyleyeyim onu e, buluyor, husule getiriyor ama Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği akılla. Evet. Bir başka mevzu da şu. Bunu hepimiz yapıyoruz. Allah bizi affetsin. Gece boyunca uykusuz kalmak. Ama bu internet başında oluyor. Ama malayani konuşmada oluyor. Ama efendime söyleyeyim futbol seyretmekte oluyor. Adam ne yapamamış? Ee, mübaşir olarak e, anında canlı yayın olarak seyredememiş. Çünkü işi var. Geceleyin naklen yayından seyrediyor. Yahu seyretmeyi ver futbolu ne olur? Adam boks hastası. Adam efendime söyleyeyim güreş hastası ne yapıyor? Gece yarılarına kadar seyrediyor. Bakıyor fitne vizyona. Gözünü kırpmadan. Onu seyrediyor. Bunu seyrediyor. Saat olmuş efendime söyleyeyim 3. Subhanallah, Bu adam yarın ne yapacak? Saat 8'de işbaşı yapacak. 6.30'da da sabah namazının vakti. Yahu Üçte yatan adam altı buçukta kalkabilir mi? Kalkamaz. Şimdi bakın. Sekizde işe gitmezse işten atarlar bunu. Muhakkak ne yapıyor? Bir çare buluyor. Sekizde başında oluyor. Namaz ne oluyor? Namaz askıda kalıyor. Demek ki bu adam... İşten atılırım korkusuyla saat sekizde sekiz buçukta iş yerinde oluyor. Ama sabah namazını kılmazsam cehenneme atılırım korkusu bu adamın yüreğine işlememiş. Öyle değil mi? Hadi bir gün oldu iki gün oldu neyse ama kardeşim her gün her gün böyle olursa demek ki bir müşküle var yani senin itikadında, inancında, imanında, imanının durumunda. Öyle değil mi? Ayda ay bir defa, altı ayda efendime söyleyeyim iki defa böyle iş başına gelse bunu kimse sana çok görmez. Ama bu haftada yedi gün böyle cereyan ediyorsa, başına geliyorsa ve sen bu kadar meseleler sana öğretildiği, gösterildiği halde bunları hayatına tatbik edip sabah namazına vaktinde kalkmanın çarelerini aramıyorsan o zaman ne yapacaksın? İmanını sorgulayacaksın. İmanını sorgulayacaksın. Şimdi kardeşler Allah'ım hayır yazsın. Bazı kardeşlerimiz gerçekten gece ibadet etmeye ne yapıyorlar? Özen gösteriyorlar. Allah kabul etsin. Ama ne yapıyor? Sabah yatsı namazını Kalkıyor efendime söyleyeyim, 11'de 12'de kılıyor, 1 saat, 2 saat yatıyor, kalkıp teheccüd namazı kılmak istiyor. Kalkıyor, elhamdülillah 8 rekat teheccüd namazı kılıyor, hem de nasıl böyle, Oo, yerli yerinde, sünnete uygun olarak. 1 saat içinde namazını kılıyor, tesbihatını yapıyor, Kur'an-ı Kerim okuyor, Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyor, yatıyor. Bu sefer bir şeyi hesaplamıyor. Sabah namazına kalkamıyor. Halbuki yapacak olduğu hesap basit. İmsak vaktinden bir saat 45 dakika önce kalksa. Saatını ayarladı imsak vaktinden bir saat ya da 45 dakika önce Adam bu 45 dakikada tuvalete gider, abdest alır, 8 rekat namazı güzelce kılabilir mi? Kılar. İmsat kesildikten sonra zaten ne yapıyor? Tesbihatını yapar, efendime söyleyeyim, bilmem, devam eder yapacak olduğu vakitle alakalı olmadan olmayan ibadetlerine namazın vakti de girmiş bulunur, sünnetini kılar, farzını kılar, tekrar yatabilir mi? Tekrar yatar. Ama adam ne yapıyor şimdi? Böyle davranmıyor. Yaptığı iş hayırlı bir iş. Uyuyor yatsıdan sonra. Kalkıyor. Bir iki saat ibadetin taatını yapıyor. Allah Azze ve Celle'ye yalvarıyor. Çünkü ibadetle taatla Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşacak kul. Ama bundaki vakit ayarlamasını düşünemiyor ortasında kalkıyor namazını kılıyor oruc, e, ibadetinin taatını yapıyor tesbihatını yapıyor Kur'an okuyor belki efendim arkadaşıyla beraber ilmi dini bir sohbet yapıyor yerine göre ama uykusu geldikten sonra uyuyor sabah namazına kalkamıyor böyle davranacağına imsak kesilmesine bir saat varken 45 dakika varken Yarım saat varken illa 8 rekat kılması şart değil. Kalksa 2 rekat namaz da kırsa bu da kabul. Çünkü Allah azze ve celle kişiye taşıyamadığı, taşıyamayacağı yüküne yapmıyor, yüklemiyor. Bu şekilde ayarlamayı da kişine yapacak. De vücudunun kaldırabileceği şekilde Mizana teraziye koyacak. Ha, kalktı, yatsı namazından sonra hemen yattı. Saat birde uyandı. Teheccüd namazını kıldı. Bir saat yattı. E, sabah namazına vaktinde kıldı. <gülüyor> istediği gibi yapsın. Ama eğer bunun geceleyin, gecenin ortasında namazını kılması, teheccüd namazını kılması, sabah namazının sünnetine yetiştiremiyorsa bunu ne yaptı? Beş dakika kaldı. Hemen gitti abdest aldı. Allahu Ekber, Fatiha ile ne yaptı? اِنَّ اَتَنَكَ الْكَوْفَرْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ Okudu iki kısa ayeti, iki kısa sureyi. Sabah namazını güneş doğmadan önce kıldı. Vallahi eğer sabah namazının sünnetini terk ettiyse gece yapmış olduğu ibadetten dolayı o ibadet ona engel teşkil edip de sabah namazının sünnetini terk ettirdiyse, yemin olsun Rabbime geceleyin kalkması onun için ne değil? Makbul değil, maksud değil. Çünkü sabah namazının sünneti dünya ve dünyadakilerin içinden hayırlıdır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşler onun için Müslüman akıllıdır dedik, bakacağız kar nerede zarar nerede? Beş kuruşluk zarar yaptık Beş kuruşluk kar yaptık E nerede bunun karı zararı Kar tarafı ağır basacak <gülüyor> Subhanallah Bir başka bela ve musibet Allah Celle Şanuhu bize mağfiret etsin Bize şuur versin Bizim Söylediğimizle inandığımızla. Amel etmemizi ve bunları hayatımıza uygulamamızı bize nasip etsin. Şu da işliyoruz kardeşler, burada hep yapıyoruz bunu. Allah bize terk etmeyi nasip etsin. Akşamlayın, akşam namazdan önce yemek yiyoruz. Saat 11 buçuk 12'e kadar da. İslami sohbet yapıyoruz, kitap okuyoruz, ders yapıyoruz, güzel bir şey. Karnımız acıkıyor. Ondan sonra başlıyor muyuz yemeye, öğütmeye? Tıka basa yiyoruz. Tıka basa yiyen adam tıka basa uyur. Çünkü midesi adamın tam manasıyla dolu olduğunda bu tokluk ona uyku getirir. Bu adam ne yapamaz? Sabahleyin vaktinde uyanamaz. Yiyor muyuz? Yiyoruz. Eğer yiyeceksek az bir şey yemek lazım. Aslında tabipler, doktorlar ne diyorlar? Akşam namazından sonra, akşam yemeğinden sonra bir şey yiyip içmemek lazım. Zaten Peygamber Aleyhisselam yiyip içerken Neye dikkat etmemizi emrediyor? Mideyi üçe ayıracağız. Midenin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de havaya. E ee, Biz bulunca efendime söyleyeyim lezzetlileri, üçte üçünü de yemeye ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Havaya ne yapmıyor? Yer kalmıyor. Suya da yer kalmıyor. Allah affetsin ondan sonra getirin bakalım maden sularını, getirin bakalım ıstığı fıstığı eritsin efendime söyleyeyim bilmem ne. Hadi yürüyüşe gidelim ya koşuya gidelim. Nefes alamıyorum. E kardeşim nefes alamayacaksın tabii. Öyle neden yuttun onu şey gibi mandalar gibi. Hep başımıza gelen belalar, musibetler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı dinlemediğimizden ötürü. Kimse ne yapmasın kimseye kabahat bulmasın. Başımıza gelen bela ve musibetler, elimizle irtikab ettiğimiz günahların neticesi. İlecekse insan az bir şey yesin. Boyun çukuruna kadar yemedikten sonra da olmuyor. Şeytan dürtüyor, onu da ye, bunu da ye. Şu tatlıdan biraz, şu tuzludan biraz ondan sonra yenen tatlılar tuzlular etkisini gösteriyor sabah namazı maşallah barakallah cenaze gibi yatağın içinde Allah affetsin evet kardeşler <gülüyor> bir başka yaptığımız hata şeytan sadece sol taraftan gelmiyor bazen sağ taraftan da geliyor bizler Ayetlerdeki hikmeti anlamaya çalışmazsak, hadislerin, sünnetin uygulanış şeklindeki hikmeti, kerameti, iç yüzünü anlamaya çalışmazsak, şeytan sağ taraftan bize ne yapmış olur? Müdahale etmiş olur. Şimdi, Allah'ım hayır versin, hadisleri, şerhsiz okuyan kimseler alimlere müracaat etmeyen kimseler şu şekilde bir hataya yanılgıya düşüyorlar <gülüyor> i̇mam Tirmizi'nin süneninde zikrettiği bir hadis var Elbani'de Rahimahullah Sahihul Cami'de bunu ne yapıyor zikrediyor 642 numarada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, <gülüyor> biriniz namaz kıldıktan sonra, yani sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sağ tarafına yaslansın Peygamberimiz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Adam ne yapıyor şimdi? E, sünnet diyor. Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sağ tarafa diyor yaslanmak diyor sünnettir. Resulullah yapmış, ben haydi haydi yaparım. Güzel, Allah mübarek etsin. Ama Resulullah gibi yap, sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah ne yapıyordu aleyhisselam? Aleyhi Geceleyin namaz kılıyordu, ayakları şişinceye kadar sünnet namazı kıldıktan sonra mübarek sağ elin avucunu sağ yanağına getirip şöyle kıvrılıyordu hafifçe. İstirahat etmek için. E mübarek sen bu istirahatı yapıyorsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi sabahleyin, şey geceleyin kalkıp namaz kıldın mı? Kılmadın. Yahu geceleyin teheccüd namazını kılmak yok, o sünnet yok. Ama sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra yan yatarak istirahat etme sünnetini yapıyorsun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sünneti işledi ama... Birinci sünnete takviye olsun diye yaptı bunu. Yoksa yatıp horlayarak, uyuyarak değil. Adam ne yapıyor? Yatıyor, kendinden geçiyor, sabah namazının sünnetini kılmış oluyor, farzı kaçırıyor. <gülüyor> subhanallah, subhanallah. Bu anlayışsızlık bu. Bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hareketi neden yaptığını anlayamamak. Neden? Alimler bunu açıklıyorlar. Neden Resulullah böyle davrandı? E sen alimi ne yapmadın? Adam yerine koymadın. Şerhiyle okumadın. Neden? Sen de anlıyorsun hadisten. Maşallah. <gülüyor> Bakın. Hadisleri sadece kitaptan okuyup da anladığı gibi hayatına tatbik ettin mi? Aha işte. Bu şekilde yayılıyorsun dilenci balgamı gibi. Okumak lazım. İyi düşünmek lazım. Bu şekilde davranmak sünnet. Evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra biraz ne yapıyordu? Yaslanıyordu ama Hazreti Bilal-i Habeşi'nin radıyallahu anhu vazifesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gelip kaldırmak, uyandırmaktı. Var mı öyle seni uyandıracak bir adam? Peygamber Efendimiz bir gün uyanamadı aleyhissalatü vesselam. Es salatu khayrun minen nevm. Es salatu khayrun minen nevm. Deyip ne yaptı? <gülüyor> Hazreti Bilal radıyallahu anhu geldi. Namaz uykudan hayırlıdır ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah bunu çok beğendi aleyhissalatü vesselam. Sen dedi ne yap sabah namazında? Hayy ala salah, hayy ala felahtan sonra? Esalatu hayrun min min Allahu ekber, Allahu ekber. La illallah. Bunu ekle dedi namaza, ezana. Bunun için ne yapıldı? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sünneti dahiline girmiş oldu bu davranış. Yani Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ikrarı olmuş oldu. Birisi bunu yaptı, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam da dine muhalif olmadığını dinle paralellik arz ettiğini tescil etti. Bugün öyle bir şey olsa olur mu? Olur mu? Ha? Olur. Resulullah'ı çağırırsınız aleyhissalatü vesselam o derse ki bu tamam yerli yerinde kabul ettim olur. Bazılarına göre Resulullah aleyhissalatü vesselam ölmemiş daha. Duydunuz mu siz bunu? Duydum hocam. Ha. Demek ki oluyor muymuş? Euzubillahimineşşeytanirracim Ayet-i Kerim'e var kardeşim O Resul ölürse yahut da öldürülürse Topuklarınızın üzerine geri mi döneceksiniz? Allah buyuruyor Demek ki ölmesi Ve öldürülmesi peygamberlerin mukaddermiş olabilirmiş yani Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anhu ne diyor? Hazreti Ömer kim Muhammed öldü derse onun boynunu keserim, boynunu vururum deyince çünkü aklı başından gidiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın vefat edip ölmesini hazmedemiyor. Sanki deli gibi oluyor. Ama hemen Ebubekir Bekir radıyallahu anhu ümmetin imdadına yetişiyor. Kim diyor? Yedi kat semanın üstündeki Allah azze ve celle'ye İman etti, ibadet etti ediyorsa Allah Azze ve Celle haydır, ölmez, diridir ölmez. Ama kim ki Muhammed'e iman ediyorsa, ibadet ediyorsa, bilsin ki Muhammed ne yapmıştır, ölmüştür. Demek Rasulullah Aleyhisselam vefat etmiş. Hint alt kıtasında Hindistan'da bir cemaat var, sarık sarıyorlar. Sarığı iki omuzunun arasına indiriyorlar. İmam namaz kıldırırken cemaatle imamın arkasını boş bırakıyorlar. İmamın sağında birisi, solunda birisi, imamın arkası boş. Nedenmiş biliyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmemiş. O imamın arkasına gelip namazdırıyormuş. Ve hain herifler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o ki vefat etmemiş. Orada hazır bulunuyormuş. Sen kim oluyorsun da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın içinde bulunduğu bir cemaatte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a imam oluyorsun. Hainler sizi. Ondan sonra bakın saçmalığa bakın. Tamağı gibi. Estağfirullah. Yani ilahların çokluğu gibi peygamberin çokluğu. Eğer her cemaatte imamın arkası boş kalıyor. O boş kalan yere de gelip peygamber dolduruyorsa binlerce cemaat var. Çünkü binlerce de Muhammed Aleyhisselam var o zaman. La ilahe illallah. Kardeşler işte Kur'an'dan ayrılmak işte sünnetten ayrılmak işte Selef-ü Salihin'in menhecinden ayrılmak, insanlara bakın nasıl gülünç durumlara düşürüyorlar. Aptal yerine koyuyorlar kendilerini. Ama elhamdülillah ancak bunu salim olan fıtrat ne yapmaz kabul etmez. Benim oğlum Ömer Medine'ye ne yaptı gitti 3 gün önce. Ben de gitti elhamdülillah yerine yerleşti diye ne yaptım? Face'te paylaştım. Bunu gören bir arkadaş bizim hanımın derslerine gelen bir kadın eşim anlatıyor. Bizimkine demiş "Hocamım demiş oğlunuza haber verin, selam söyleyin." Bizim selamımızı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne yapsın iletsinler, tebliğ etsinler. Eşimin yanında da Ömer'in küçük kızı var, 7,5 8 yaşında. Kadın böyle söyleyince bizim selamımızı Resulullah aleyhissalatu vesselam'a tebliğ etsinler deyince hemen diyor kaldırdı diyor kafasını. Teyze dedi ki diyor, Resulullah aleyhisselatu vesselam vefat etmedi mi? Nasıl duyacak senin selamını? Nasıl karşılık verecek? <gülüyor> Bakın subhanallah. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam efendimize getirilen salatu selamın Resulullah'a ulaştırılması olayı var. Onun haberdar edilmesi olayı var. Ama birilerinin Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan uzak olan memleketlerden bizzat selam getirme olayı yok. Sahabe-i kiram böyle ne yapmamışlar, yapmamışlar. Taba'in, etbaut sabi'in, müçtehit imamlarımız, Rahimahumullah, Ebu Hanife, i̇mam Şafi'i, Ahmet bin Hanbel, İmam Malik ve Ayrı imamlarımız. Hiçbirisinden böyle bir uygulama yok. Ama şimdi nereden çıktıysa bu bidat ne yapıyor? İnsanların arasında dolaşıyor. Fitne ve fücurluk olarak. Oturduğun yerden sabahtan akşama kadar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam getirebilirsin. Allah Azze ve Celle ne yapar? Onu ona iletir. Bu var. Selam var ya Resulallah. Mehmet'in selamı var ya Resulallah. Bu nerede var? قُلْ hatu burhanakum مِنْ kuntum صَادِقِينَ Allah buyuruyor. Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor. Onlara de ki ey Muhammed hatu <gülüyor> burhanakum Delillerinizi getiriniz. İngutum sadıkin. Eğer gerçekten doğruysanız, iddianızda tutarlıysanız, ya Kur'an'dan bir ayet getireceksin, ya hadisten kuvvetli bir delil getireceksin. Var mı böyle bir uygulama? Böyle bir uygulama yok. Kardeşim böyle bir uygulamayı senden önceki salih olanlar, senden önceki alimler, Senden önceki fadıllar, sahabe tabi'in, etba'u tabi'in, Allah'ın Celle Şanuhu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin övdüğü kimseler dile getirmediler, uygulamadılarsa sen de onu terk et uygulama. Eğer bunu bu şekilde yaparsan, kaş yapayım derken göz çıkarmış olur Allah yarın Celle bunu ne yapar senden sorar, cevap veremezsin. Evet. Hani buradaki meseleler nedir? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yaptığı gibi, uyguladığı gibi olmalı. Resulullah Aleyhisselam Vesselam ne yapıyordu? Elini mübarek yanağına koyuyordu ta ki uykusu derin olmasın. Çünkü insan bu şekilde elini kıvırdığında eli uyuşur. 5-10 dakika sonra uyanmasına sebebiyet verir. Ama sen kucaklarsan yastığı, yüzük koyun yatarsan, üstüne de çekersen yorganı, yorganı horulduya horuldaya saat 9'a kadar yatarsın. Evet. evet kardeşler. Bütün bu mevzularda ıhlaslı olmak. Daha birkaç mesele var ama bayağı ...gitti zaten onlara ne yaptık... E, ...sair... ...durumların içinde zikrettik... ...tekrar zikretmek... ...ne yapacak... E, ...ikinci baskı olacak... ...ikinci baskı olması da... ...insanlara bir hayır getirmeyecek... ...şimdi Allah için... ...ihlaslı olmak dedik... ...yani gerçekten insan... ...bilecek ki ben ibadet ve taat... ...ettiğim müddetçe... ...Rabbımı razı edeceğim... ...Rabbım benden razı olacak... Ve ibadat-ı taatı yaparken de ıhlaslı olmak. Yani her şeyin başı sonu ıhlas. Kalkmak için ne yapacak insan? Hal çaresi arayacak. Bunu gösteriş içinde yapmayacak. Yani hiç kimse deli gibi kalkıp efendime söyleyeyim ne yapmaz? Gecenin bir köründe kalkmaz. Neden şimdi biz ne yapmıyoruz? Gecenin kalkıp da gecenin yarısında yemek yiyip yatmıyoruz aşağıya. sayır vakitlerde Sahur yaptığımız gibi. Hadi bu bir gün olur, iki gün olur. Ömrü boyunca sen namaz kılmakla mükellefsin, mecbursun. Öyle değil mi? Eğer namazı vaktinde kılmıyorsan, vaktinde kılınmayan namaz ne yapmayacak? Sana menfaat vermeyecek. Evet kardeşler. Şunu hatırlatmakta da bir fayda var. İnsanlar gösterilen, kendilerinin üstesinden gelebilecek oldukları bu meseleler. Hemen hemen 20-25 mesele saydık burada. Adam bunu yapmıyor. Yani yapabilecek, becerik, becerecek olduğu şeyler. Bunu yapmıyor. Kur'an ve sünnette sabit olmayan bazı bilgileri ne yapıyor? Uygulamaya çalışıyor. Mesela ne diyorlar? Eğer bir kimse sabah namazına kalkmak istiyorsa vaktinde Kehf suresinin sonunu okusun. Kalbiyle de hangi saatte kalkmak isterse ona niyet etsin. Bu tecrübe edilmiştir. İnşallah ne yapar? Bu şekilde davranırsa sabah namazına kalkar. Bu şekilde davranma hususunda ne yok? Sabit bir şey yok. Biz bunu ne yapamayız? Kendi kafamızdan çıkarıp ortaya koyamayız. Ama sen ne yaparsın? Yatmadan önce Kur'an-ı Kerim'den bir parça okuyabilirsin. O günde Kehf Suresinin sonu gelmiş olabilir. Bu olur. Ama her gece her gece sabah namazına vaktinde kalkabilmek için Kehf suresinin sonunu okursan buna da ne derler sana? Bunu nereden aldın, getirdin? Bunun delili nedir diye sorarlarsa sen ne dersin? Vallahi birisi uydurmuş ben de ona ne yaptım? Uydum dersin. Allah azze ve celle uyduruklardan bizi ne yapmadı mesul tutmadı. Kim ki uyduruklara tevessül ederse Yarın Allah subhanehu ve teala'nın sorduğu sorulara tam manasıyla ne yapamaz? Cevap veremez. Onun için kardeşler, velev ki böyle bir şey olsa dahi, velev ki böyle bir şey olsa dahi, biz bunu ne yapamayız? Yapmayız. Neden? Çünkü önümüzde Peygamber aleyhissalatü vesselamın sabah namazına bizi erkenden kaldıracak, vaktinde kaldıracak bir sürü uygulamaları var. Öyle değil mi? Bunları uygularız, böyle bir şeye de ne yapmayız? İtibar etmeyiz. Senin için belki mücerrep olabilir ama onun için mücerrep değildir. Onun için de başka bir şey mücerreptir. Yani tecrübesine dayanarak böyle bir şey olur. Kardeşim bu din tecrübeyle, deneme yanılma usulüyle bir şeyleri husule getirme değil. Evet ve gidilecek en hayırlı yol Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Kim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba ederek din yaşarsa felaha erer. Kim ki Resulullah aleyhissalatü vesselamın hidayet yolu hidayete götürücü olarak gösterdiği şeylerin haricine çıkarak hidayeti ararsa o adam dalalette ne yapar? Patinaş yapar. Evet kardeşler. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? Ve hâzâ sırât-ı müstakîmen ve lâ tettebîûs-sübul feteferreka bikum an sebiîl. Öyle değil mi? Bu benim dost doğru yolum. Dost doğru yol Resulullah aleyhissalatü vesselamın gösterdiği yoldur. Ve lâ tettebîûs-sübul Bak ''Sebil bu benim yolumdur.'' diyor. Münferit olarak, tek olarak zikrediyor. Ama başka yollara seyr-ü etmeyin derken, ''subul'' kelimesini kullanıyor. Yani ''yollar'' kelimesini kullanıyor. Demek ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kişileri hidayette olacak şekilde gösterdiği yol bir tek yolmuş. Bundan gayrı herhangi bir yola insan girerse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hidayet olarak gösterdiği yolun haricinde hidayet ararsa o insanlar ne yaparmış? Dalalette olurlarmış. Evet kardeşlerim ben Müslümanım diyen kişi Allah Azze ve Celle'nin kendisine farz kıldığı sabah namazını eğer vaktinde kılmak istiyorsa... Muhakkak ki ne yapması lazım? Çaba sarf etmesi lazım. Ama bu çabada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göstermiş olduğu meşru daireler içinde ne yapacak? Husule gelmesi lazım. Hint fakirleri var. Hint fakirleri. Çivinin üstünde yatıyor bunlar. Çır çıplak çivinin üstüne yatıyor. Adam sabah namazına kalkabilmek için çivinin üstüne yatsa Olur mu? Olmaz. Neden? Bu nefse zulüm olur. Bak adam ne yaptı? Halisane bir niyeti koydu kalbine, çivinin üstüne yattı ama ne olmadı? Kabul görmedi. Evet kardeşim bu çabada ne yapacak? Meşru bir çaba olacak, hadislere dayanacak. Yahut da alimlerin ayetlerden ve hadislerden çıkarmış olduğu bir mesele olacak tam evet sallallahu aleyküm selam ve ve